Sığınakta, yazan Mario Zimmel, çevireme uygulayan Can Gürzap, reji Nüvit Özdoğru, efekt Erhan Mesudoğlu. Anneciğim, yapma şuna çarpı dökün. Bu kez başka bir sığınağa gidelim yavrucuğum. Gülükler <gülüyor> ne zaman çalmaya başlayacak? Birazdan çalmaya başlar. Gel evicim, burada. Geliyorum. <gülüyor> Burası bir sığınağa iniyor galiba. Evet, evet hem de oldukça derin bir sığınak ee, Buranın ışığı nerede acaba? Evicim, dur bir tanem ışığı yakayım Karanlıkta düşersin Heh, Buldum <gülüyor> <gülüyor> la, Yavaş tatlım la, la. Gerçekten çok derin sığınakmış burası Evet, çok derin Burada kolay kolay bir şey olmaz bize Neden? Çok derin de ondan Buradan düdükleri duyar mıyız? Bilmem, belki de duyarız. Ben düdükleri duymak istiyorum. Mezar gibi bir yer burası. Mezar gibi... ...mezar gibi... ...mezar gibi... Şşşt, evi sus kızım. Birileri geliyor. Kim geliyor? Bilmem. Günaydın muhterem Perer. Günaydın bayan Rayman. Alhar neredeyse Hı. ötmeye başlar. Evet. Weiner Neustadt üzerinde çok sayıda uçak görülmüş ee, Bavulunuzu taşıyabilir miyim? Ah, çok teşekkür ederim ee, Neden oh. durdunuz? Garip Dün buradan çıkarken ışığı söndürdüm sanıyordum Oysa ışık yanıyor oh, Yaşlandım artık muhterem peder Unutkanlık yaşlılığın belirtilerinden biridir Belki de siz gerçekten söndürdünüz de başka biri yaktı Kim yakmış olabilir? Burası özel bir sığınak Her önüne gelen girmeye kalkarsa Girerse ne çıkar Bayan Rayman? Oldukça büyük bir sığınak burası Çok kişi sığınabilir Özür dilerim ah. İzin istemeden buraya indiğiniz ah. için bağışlayın Çok derin bir sığınak burası Sizce bir sakıncası yoksa Hava akını geçene kadar burada kalabilir miyiz? Şey işte, Tabi tabii kalabilirsiniz Geniş bir sığınak burası, hepimize yeter Çok teşekkür ederim Dünümüz güç durumlarda olanlara yardım edilmesi gerektiğini buyurur Öyle değil mi muhterem peder? Tabii Çok kötü günler yaşıyoruz, çok kötü Aa, Bavulum elinizde kaldı peder, şuraya bir yere koyuverin lütfen Çok teşekkür ederim Buraya inerken her ihtimalle karşı bavulumu da yanımda getiririm Gerekli eşyalarım var içinde e belli olmaz bakarsınız uzun zaman kalmak gerekir burada ya Aman demeyin Bir an önce buradan çıkmak için dua ederim e Tabi tabi ama gene de belli olmaz Savaş bu evicim gel buraya Güzel güzel otur da kimseyi rahatsız etme Peki anneciğim e, Hamilesiniz Çok zor oluyordur sizin için Ne kadar zor olduğunu anlatamam İkinci çocuğunuzu mu doğuracaksınız Evet ikinci çocuğu Bunun <gülüyor> erkek olmasını dilersiniz tabi Savaş sırasında erkek ya da kız diye bir ayrım yapmak biraz garip Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Haklısınız. Muhterem peder neden orada ayakta duruyorsunuz? Otursanız şurada bir yere. Burada lazım. Siz bilirsiniz. Ne diyordum? Ha evet savaş. Hmm. Bence savaş din sizler için bir ceza, iyiler için de bir sınavdır. Bu benim yaşadığım ikinci savaş. Birinci de gençtim, evli değildim. Gerçi bu savaşta da evli değilim. Ne evliyim ne de çocuğum var. Evli ve çocuklu olanlar daha çok acı çekiyor Öyle değil mi bayan? Anne bayan Evet haklısınız Affedersiniz Buyurun Burası genel bir sığınak mıdır acaba? Bilmiyorum ama genel bir sığınağa benzemiyor pek Buyurun inelim isterseniz ee, İnelim oh, Oldukça derin bir sığınakmış Evet şanslıyız Aşağıda birileri var galiba Galiba özel bir sığınak burası Umarım bizi geri çevirmezler Hava akım neredeyse başlayacak İyi günler efendim Acaba burası özel bir sığınak mıydı? Evet özel bir sığınaktır Hava akını geçene kadar burada kalmamıza izin verir misiniz acaba? Ama buranın özel bir sığınak olduğunu söyledim Biliyorum biliyorum söylediniz Yani sizce bir sakıncası yoksa Bilmem ki burada bu kadar kişinin barınabilmesi biraz güç değil mi? Ay. Dinimiz güç durumlarda olanlara yardım edilmesini buyurur Unuttunuz mu Bayan Rayman? Hayır hayır unutmadım muhterem peder unutur muyum hiç Ben onlar rahatsız olurlar diye düşünmüştüm de Sizi rahatsız etmezsek biz rahatsız olmayız Öyle değil mi Bay? Adınız neydi? Walter. Walter Schroeder. Biz rahatsız olmayız tabi Siz birbirinizi tanımıyor muydunuz? Hayır. Sığınan kapısında karşılaştık. Buyur. Arzunuz. Arzumu yerine getirebilecek misiniz acaba? Anlamadım Bu akşam bir yere yemeye davetliyim de Evet Davetli olduğum eve bir içki götürmek isterdim Alkolli içkilerin vesikaya bağlı olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorum biliyorum ama ee, Üstelik siz askersiniz Vesikanız olması gerekir Verin vesikanızı ben de istediğinizden bir içki vereyim Cepheden bu sabah döndüm Vesikayla ilgilenecek vaktim olmadı Son günlerde vesikalılara bile içki veremiyoruz Çünkü yok Evet biliyorum çok garip bir adamsınız Bu yakınlarda bir sığınak var mı acaba Yüz metre kadar ileride bir sığınak var ama özel bir sığınaktır Yaşlı bir kadının evinin sığınağı ee, Bizim sığınağa gelin diyecektim ama patron sığınakta tanımadığı kimseleri görünce çok kızıyor Kusura bakmayın Önemli değil Yaşlı hanımdan rica ederim hava akını geçene kadar sığınağına sığınmak için Buradan çıkınca sağ tarafta mı sol tarafta mı Sağ tarafta Ama bugün çok bulutlu. Düşman uçakları için oldukça elverişsiz. Öyle değil mi muhterem peder? Bilmem hiç pilotluk yapmadım ki. Aaa! Bavuldan radyoyu çıkartmayı unuttum. Ha, işte işte. Burada bir priz olacaktı. Aaa tamam. Dikkat dikkat. Viyana ve çevresine büyük bir hava akını başlamıştır. Herkes en yakın sığınağı sığınsın Bir yabancı da? İyi günler Burada kalabilir mi? Tabi kalabilirsiniz Sağ olun Amca amca yukarıda düdükleri çalmaya başladı değil mi? Evet çalmaya başladı sevgili küçük Kulak kabartırsan buradan da duyabilirsin Korkuyor musunuz? Ben mi? Evet siz Hayır korkmuyorum Ben de korkuyorum bu sığınak çok derin İnsana güven veriyor öyle değil mi Haklısın çok derin bir sığınak burası Kolay kolay bomba işlemez buraya Nereden biliyorsunuz Derin sığınakları etkileyecek bombalarda yok mudur Şey vardır tabi Dua edelim de Derin sığınakları etkileyecek bombalar atmasınlar Bombanın düşerken çıkardığı sesi Duydunuz mu hiç çok. Nasıl bir ses e, Bombalar düşerken çeşitli sesler çıkartır Düşüşlerine göre değişir Bombanın düşerken çıkarttığı sezden korkar mısınız siz? Korkarım ya Adın ne senin? Evi. Sizin adınız ne? Robert Babama benzettim size Öyle mi? Evet benim babam da asker Savaşta genellikle bütün askerler birbirlerine benzer Ama bazı askerler şişman Bazıları da zayıftır Haklısın Babam Macaristan'da Sen neden buradasın? Ben de Macaristan'daydım yeni geldim ne zaman geldi? Bu sabah. Bomba atıyorlar. Evet, evet bomba atıyorlar. Eli evet, buraya. Ay! <gülüyor> korkmayın, korkmayın. Önemli bir şey değil. Uçak savar ateşi. İnsan inanmak istedikten sonra bu gibi gürültülere uçak savar ateşi diyebilir her zaman. Korkuyor. Neden? Bomba seslerinden. Bomba seslerinden korkmuyor Elimde değil korkmamak. Bir soru sorayım size evet. Fırtına çıktığı zaman gök gürültüsünden korkar mısınız? Korkarım Oysa gök gürültüsü şimşiğin ardından gelir Şimşek öldürür Gök gürültüsü ise korkutur yalnızca Gök gürültüsünü duyduğunuz anda şimşiğin sizi öldürme tehlikesi geçmiştir Aynı durum bomba içinde geçerlidir evet. Bomba patlamasını duyup da hala ölmemişseniz Kürültüsünden korkmayın Kuru sıkı atan palavracı kabadayılar gibidir <Gülüyor> Ah, oh, Tanrım, şiklansın! Ee, ee buraya gel. Üzerimizde dolaşıyorlar Korkmayın, üzerimizde, üzerimizde değiller. Korkmayın. Bir kablo koptu sanırım. Bir mum var mı acaba? Lamba var, lamba. Bir kibrit yakarsanız bulurum. Tabi. Burada, burada, burada, şurada bir yerde olacak. Ha, tamam. Ben, ben yakar. Te teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buradaki bir donlar nedir? Benzin bir bidonları... Ev sahibinin kardeşi garaj işletir. Onun bir dolunları burada saklıyor. Dolu mu? Onun bir dolu, dolu, mu? Evet dolu. Neden bu kadar korktunuz? Burada bir yangın çıkarsa hepimiz yanarız Aa. Yok canım durup dururken yangın çıkar mı? Ya bir bomba düşecek olsa buraya? Korkmayın, korkmayın. Düşen bomba burayı kolay kolay Ay, etkilemez. Üzerim çok bozuk. Anlayın beni ne olur. Bombalar her yere etkiliyor. Bombanın etkilemeyeceği yer yoktur. Allah'ım beni. Sizi Anlayın. çok iyi anlıyorum. Bebek bekliyorum. Yarın sabah bir yanadan ayrılacağım. Sinirlerim çok bozuk, çok korkuyorum. çok, çok iyi anlıyorum. Çok... Ama inanın ki burada güvenlik altındasınız. Çok iyi bir sığınak burası. Gerçekten sağlam, derin bir sığınak. Korkmayın Ay, şu saldırı bir geçse? Geçer, geçer. Merak etme. Evi, eviciğim. Buradayım anneciğim. Yanıma gel yavrum yanıma. yanıma. Ükar'da her şey oldukça sakin sanırım. Galiba. Çevrede garip bir sessizlik var. Hı -hı. Ben yukarı çıkıp çevreye bir göz atayım. Siz de gelmek ister misiniz? Gelirim. Belki bir daha buraya dönmeyiz. Ah oh, keşke. Belki de dışarıda hava günlük güneşliktir. Hava hakkından önce hava ne kadar güzeldi değil mi? Bombalar havayı karartı veriyor birdenbire. Doğru. Dışarısı bıraktığımız gibi günlük güneşlik Sığınakta çok sıkıldım Ben de Caddeye çıkalım mı? Çıkalım ama buralardan pek uzaklaşmayalım Ne olur ne olmaz Şu Viyana'nın haline bakın Yüzyılların Viyana'sını boynu bükük çocuğa çevirdiler Her yer yıkık dökük Kimseler yok ortalarda Evet kimseler yok Acaba onlar mı çok korkak yoksa biz mi çok korkusuzuz <Gülüyor> Ya da aptalız Aa, i̇şte bir canlı Nerede Bakın uzaktan bir adam geliyor Üstelik yanında köpeği de var Köpeğini hava aldırıyordur belki de <gülüyor> Belki de <gülüyor> Bayım Buyurun <gülüyor> Bugün hava ne kadar güzel değil mi Birazdan çirkinleşebilir ama <gülüyor> Yok canım korkmayın Buralara hiçbir şey olmaz Şu güzelin meydanı bombalamaya kimin içi el verir Yok canım buraları kimse bombalamaz Hey, neyse ben size daha fazla rahatsız etmeyeyim İyi günler neşeli günler. İyi, günler İyi günler neşeli günler Ben inandım bu adama Öyle mi? Belki de inanmak istediğim için inandım Bir terslik olmasını istemiyorum bugün Yarın benim için çok önemli bir gün Neden? Yarın yeni oynanacak olan bir oyunda Oynamak üzere anlaşma yapmam söz konusu da Oyuncusunuz demek Evet Sanat hayatımın ilk önemli işi olacak bu Tabi eğer olursa Olur tabi neden olmasın Yarın yapacağınız anlaşmayı kutlamak için <gülüyor> Çok şakacısınız Anlaşmayı yapmadan kutlamak çok hoş doğrusu Hadi içelim öyleyse Yorgun musunuz? Yok değilim Yorgun görünüyorsunuz da Dün gece hiç uyumadım Belki de ondandır Peki bu akşam ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu akşam mı? Bilmem Linze ya da Salzburg'a giden bir tren bulursam ee, e, Bu akşam birlikte bir yerde yemek yiyelim mi? Ee, çok isterdim ama İsterseniz o zaman yiyebiliriz Öyle değil mi? Evet Çok güzelsin Bu gece seninle yemek yemek isterdim ama Ama ne? Gitmem gerekiyor Neden? Nedenini sorma Seni tanıdığım için çok mutluyum Gitmem gerekiyor. Karın mı bekliyor? Evli değilim. Gitmem gerekiyor Suzane. Hemen gitmem gerekiyor. Hoşçakal. Ee... Robert. Yarın yapacağın anlaşmadan sonra kutlamak için içersin belki de. İçmem. O zaman bir arkadaşını armağan edersin Arkadaşım yok. Şey, gerçekten hemen gitmem gerekiyor benim. Hoşçakal. Robert. Evet. Robert, ne olur. Biraz daha kal Senin yanımda olmanı istiyorum Ama beni tanımıyorsun Kim olduğumu bile bilmiyorsun İlginç olan da bu ya Seni tanıyalı daha bir iki saat oldu Ama büyük bir yakınlık duydum sana karşı Sanki uzun bir süredir tanıyorum seni Allah, Allah kahretsin Yeni bir hava saldırısı Hadi Derin güzel sığınağımıza dönelim gene Dönmek istemiyorum oraya Dönmek zorundayız Başka çıkar yol yok Dönelim Çok sevdim bu hava akınını Neden Seninle birlikte olacağım bir süre daha Yeni bir hava akını var galiba Evet sığınağa dönüyoruz Benim sığınakta geçirecek vaktim yok Siz bilirsiniz birazdan dışarıda göz gözü görmeyecek Hadi biz inelim Suzan İnelim Duyuyor musunuz Neyi yedinin Evet. İsterseniz siz de inin suyuna. Hakkari'sin. Yeni bir hava akını Evet. Yeni bir hava akını. Evicim evet, yanıma gel. Anacığım bombalar patlıyor. Nasıl ki bu dünyayı yaratan sensin Tanrım. Senin istediğin olur. Bizi bağışlayabilecek karanlıktan kurtarıp cennetin kapılarına açan. Bina isabet aldı. Anneciğim oh. Oh. Kendine geliyorum oh, Neredeyim ben Bayıldınız Şimdi de ayılıyorsunuz Ay neydi o Bina isabetimi aldı Evet Evim yıkıldı demek Bir bomba benim bunca yıllık evimi yıktı demek Söylesenize evim yıkıldı mı? Yukarı çıkmadan söyleyemeyiz bunu Niye çıkmıyorsunuz? Bana yardım edin Neden? Yardım ne yapacaksınız? Et. Kalkmam için bana yardım eder misiniz? Ne olur ah, Teşekkür ederim Teşekkür ederim Nereye gidiyorsunuz? Yukarı çıkıp evimin durumunu göreceğim Çıkamazsınız Neden çıkamayacakmışım? Çıkamazsınız çünkü sığınağın girişi çöktü Ne? Aa, dışarı çıkamayacak mıyız yani şimdi? Kurtarma ekipleri kapanmış olan girişi açana kadar çıkamazsınız. Ah tanrım, tanrım. Demek ki burada kapalı kaldık. Korkma, ah, çok geçmeden çıkarız ah, burada. Evim, evim yıkıldı. Burada kapalı kaldık, bu mağazende kapalı kaldık tanrım. Neden yalnız bıraktın beni, neden? Neden? Hiçbir zaman buyruklarının dışına çıkmadım. Sana dua ettim hep. Sana inandım, güvendim. Evim yıkıldı. Ben burada öleceğim. Ah danrım, danrım. Korkmayın ölmezsiniz. Öleceğim, öleceğim. Burada öleceğim. Sahip olduğum bir tek şeyim vardı hayatta. Bir tek şey. Evim. Kendinize gelin Yıkıldı Bırakın, bırakın beni dokunmayın Dokunmayın bana çekin üzerimden Bırakın beni ah, Ölmek istiyorum, ölmek Rica ya. ederim, sakin olun Bu kadar üzülecek Aa, bir şey olmadı Nasıl olmadı, nasıl evim, evim yıkıldı Daha ne olsun istiyorsunuz Evim yıkıldı Gelin şuraya uzanın biraz Karışmayın, karışmayın bana Ay bırakın Unutmayın ki burada yalnız ha. değilsiniz Babana rahibi gönderdim Tabi Sizi çağırıyor Onu biraz yatıştırmaya çalışsanız iyi olur Beni kim yatıştıracak Sizi mi Orasını bilemem Durum çok kötü Sanırım merdivenin tümü çökmüş Geçit zaten pek geniş değildi Duvarlar da yıkılmışsa buradan kolay kolay çıkamayız Evet ama gene de tavanın çökmemesi büyük şans Sığından başka çıkışı yok değil mi? Yok herhalde Olsaydı yaşlı kadın burada kaldık diye kendini yerden yere atmazdı ya. Ama çok geçmeden kurtarma ekipleri bulur bizi tabii, tabii. Biz de buradan dışarıya doğru bir tünel kalsak daha çabuk kurtuluruz Bu Allah'ın cezası yerden Nasılsınız? Bir şeyiniz yok ya çok korktum, ölüceği sandım bir an Bizi bulmaları çok sürer mi? Hayır sanma Yarın sabah Viyana'dan ayrılacaktım, Malanda gidecektim Oradaki doğum evine gidip rahat edecektim Rahat bir doğum yapacaktım, tren biletimi bile almıştım Biraz gelir misiniz lütfen? Ben mi? Evet siz, konuşmaya ihtiyacım var Sizinle konuşmak istiyorum biraz Tabi İyi, sessiz konuşun ben de şu geçide bir göz atayım Evet ne yapalım Biz de buradan kazmaya başlayalım mı Fena olmaz Burada kazma kürek var Yalnız kazdığımız tüneli desteklemek için Kereste ve tahta gerek Gelin etrafa bir göz atalım En iyisi şu duvardan bir yol açmak Buranın sertlik derecesini anlamak istiyorum Şu lambayı tutar mısınız bir dakika Allah kahretsin Taş ve çamur Kazmak pek kolay olmayacak Her şeye rağmen yandaki evin sığınağına bizi götürecek en kestirme yol burası Tabi yandaki evin sığınağı da çökmediyse Şurada duran demir çubuğu verir misiniz bana Hangisiniz? Ba bakın arkanızda ne yapacaksınız bunu? Bu taşları teker teker çıkartmaktan başka çaremiz yok. Şimdi çubuğu şuraya dayayım, sıkacağım. Evet. Ah, tamam. Ben de çekişle vuracağım. Oldu mu? Hayır. Evet, evet, tamam. Şimdi ikimiz birden çubuğu Sağa sola oynatalım. Ali. Evet. Çok. Dertli bir iş bu Önce şu taşları teker teker yerinden çıkartalım Sonra da kazmaya başlarız Peki kazılan yer derinleştikçe ne olacak? O zaman her birimiz sırayla kazılan tünele girip Tek başına kazılacak Evet Kazdıkça da bu keresteleri destek yapacağız Maden ocaklarındaki gibi Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum Ama iki kişi için oldukça güç bir çalışma olacak bu Neden? Kadınları saymazsak üç kişiyiz rahibi unutmayın Rahip çalışmaya yanaşır mı dersiniz? Neden yanaşmasın? Cübbesini çıkartınca rahatça çalışabilir Nereye bakıyorsunuz? Benzin bidonlarına Benzin bidonu değil mi şunlar? B bilmem Ne yapacaksınız benzin bidonlarını? Buradan çıkmanın bu geçidi kazmaktan daha kolay bir yolu var Bence buradan çıkmanın bir tek yolu var O da geçidi kazmak Hayır Başka bir yol daha var Hem de daha etkin bir yol ama nasıl bir yol olduğunu tam kestiremiyorum Bütün mahzeni gezip inceledik En uygun yer burası öyle değil mi? Boş yere zaman harcıyoruz Ne kadar çabuk kazmaya başlarsak o kadar çabuk kurtuluruz buradan Başka bir yol daha var Daha kestirme ve daha etkili bir yol Ama Neyse Şimdilik sizin önerdiğiniz yolu deneyelim Hemen kazmaya başlasak mı? Tabii İnsanlar bazı durumlarda içgüdülerinin sesini dinlemeli Hatırlarsanız bu sığınağa girmek istememiştim Girmeseydiniz belki de şimdi ölmüş olacaktınız Robert Efendim Gelir misin biraz? Geliyor Geçit kazmaya mı karar verdiniz Evet Ne kadar sürer Dışarıdan da kazarlarsa pek uzun sürmez derim Acele etmeniz gerek Çok acele etmeniz gerek Bayan ananın saatleri sayılı Burada doğum yapmak zorunda kalırsa Anlıyorum Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bayan anne? Bilmem. Peki hissetmiyorum. Yatıp dinlenmelisiniz. Nereye yatsın? Toprağın üzerine mi? Şu yaşlı hanımın yatağında dinlenebilir. Ama yatak onun. Olsun. O sandalyede oturabilir. Hatta bir de koltuk var. Koltukta da oturabilir. Gelin gidip yaşlı hanımdan rica ederim. Anlayış göstereceğinden eminim. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Sizin durumunuzun bir ayrıcalığı var Hadi gelin Ya çocuğunu burada doğurmak zorunda kalırsa Bu karanlık pis yerde Kısa bir süre sonra kurtulacağız burada Peki kurtulduktan sonra ne olacak Gene bombalar gene sığınaklar Düşünmek bile istemiyorum Haber Korkuyorum Korkuyorum Korkma. Ne kadar güzel bir kızmışsın sen Yeni yeni fark ediyorum güzelliğini her şey düzelir. Buradan kurtulalım yeter ki. Tabii sayın peder, buyurun. Daha doğrusu buranın çökeceğini, burada kapalı kalacağımızı ah, aklıma ah, getirmedim. Evim, Anlıyorum. Evimi kaybettim, hayattaki tek şeyimi kaybettim. Evim, evim. Bayan Rayman'la biraz ilgilenseniz iyi olur sayın peder. Öyle mi? Peki. Ah, oh, danrım, danrım, Ne istedin evinden ne istedin? Ömrümce senin buyruklarının dışına çıkmadım. Muhterem peder. Evet. Çok değişmişsiniz muhterem peder. İnsanlar değişebilme yeteneğine sahip yaratıklardır bayan Rayman He. Ben de bir insanım. Haklısınız, haklısınız. Ben de değişiverdim birdenbire. Biraz öncesine kadar bir evim vardı. Oysa şimdi hiçbir şeyim yok. Nereden biliyorsunuz? Belki de hiçbir şey olmamıştır evinize. Ama bina çöktü. Belki de çöken sizin eviniz değildir. <gülüyor> Yandaki evdir. Benim evimde çökmüş olamaz mı? Olabilir tabii. Peki ama neden? Neden söyleyebilir misiniz bana neden? Neden mi? Yani bomba neden benim evime isabet etti? Bayan Rayman... ...Viyana'da yüzlerce insanın evine bomba düşüyor. Binlerce insan evsiz eşyasız kalıyor. <gülüyor> Bunun nedeni... ...raslantı... Bir çeşit piyango... ...bunun nedenini temelde aramak gerekiyor... ...bir kent bombalanıyorsa... ...tabii ki bir takım binalar çökecek... ...bir takım hmm. insanlar ölecek... ...çok doğal bir şey bu... Peki ama ya kader denilen şey? Ne olmuş kader denilen şeye? Bir de Tanrı'nın çizdiği... ...Tanrı'nın istediği bir yol vardır... Bayan Rayman... ...genellikle insanlar kendi yollarını kendileri çizer... Muhterem peder günaha giriyorsunuz... Günaha giriyorsam muhterem peder demeyin bana... ...günahkar birine muhterem peder demekle... ...siz de günaha girersiniz... Adımla çağırın beni. Adımı biliyorsunuz değil mi? Gotart. Neden sert konuşuyorsunuz? Rahipler güç durumda olan insanları teselli eder. Rahiplerin de insan olduğunu unutuyorsunuz. Ben de güç durumdayım. Burada herkes güç durumda şu anda. Siz inancınızı yitirmişsiniz. Ama ben hala inançlıyım muhterem peder. Şey, özür dilerim Bay Bay Gotart. İsterseniz isterseniz gelin. Birlikte dua edelim Hayır şu anda dua etmek istemiyorum Özür dilerim bayan Bayan Rayman Özür dilerim bayan Rayman Biliyorsunuz bayan anna çocuk bekliyor Dinlenmesi gerek Acaba sizin yatağınızdan Yararlanabilir mi? Yatağımdan mı? Evet kendisi oldukça yorgun Uzanıp dinlenmesi gerekiyor Ama şey o zaman Ben nerede uyuyacağım? Sandalye var Hatta şurada rahat bir koltuk da var Zaten dua edelim de geceyi burada geçirmeyelim E ama bu benim yatağım Hava saldırıları için özel olarak buraya getirdim Üstelik ben yaşlı bir kadınım Kendimi de pek iyi hissetmiyorum Ama bayan Anna çocuk bekliyor Yatak onun için çok gerekli Özür dilerim efendim Sizi rahatsız etmek istemiyorum Bavulumda bir battaniye olacak Ben o battaniyenin üzerinde yatabilirim Hayır Siz bu yatakta yatacaksınız bayan Anna Bayan Rayman biraz anlayışlı olun Olağan koşullar altında değiliz burada Kapalı kaldık Ne zaman çıkacağımızı da kimse bilmiyor Onun için birbirimize yardım etmek zorundayız Siz iyi bir insansınız Bayan Rayman Bayan annanın yatağınızda yatmasına izin verin Tanrı sizi ödüllendirecektir Ne olur izin verin de Annem de sizinle birlikte yatsın bu yatakta İkiniz rahatlıkla yatabilirsiniz Oldukça geniş bir yatak. Oh, özür dilerim Tabii buyurun Buyurun yatın yatağımda Savaş hiçbirimizde sinir bırakmadı Ama sizin de yatağa benim kadar ihtiyacınız var Hayır hayır siz yatın rica ederim Bakın üşüyorsunuz hemen yatın Çok teşekkür ederim Bu iş Epey uzun sürecek bana kalırsa Artık çamura rastlasak çok iyi olacak. Oh. çok yoruldum. Şu taşları bir çıkarabilsek, ondan sonrası kolay. Ama taşların nerede bitip çamurun nerede başlayacağını bilmiyoruz ki. Ah, elimizde birkaç tane pişek olsaydı. Ne yapacaktınız? Siz askersiniz, bilmeniz gerekir. Elimizde birkaç tane pişek olsaydı, deliği biraz genişletip pişekleri yerleştirirdik. Bizim 20 saatte yapamayacağımız işi onlar bir saniyede yapardı Evet ama şu anda elimizde fişek yok Çok değil Bir iki tane olsaydı şu Allah'ın cezası duvarı çökertirdik O zaman belki Tavan da kafamıza çökerdi Tüfeğiniz yok mu sizin? Yok bir hava saldırısında yitirdim Ama tabancam var Çapı? 765. atmış Kurşununuz var mı? Var Bakın onlardan yararlanabiliriz Ateş ederek bir deliği genişleteceğiz Hı. Çok şakacısınız Diyorum ki kurşunları açıp içlerindeki barutu çıkartsak Kaç kurşununuz var? Aşağı yukarı bir şarjör şey kadar İçlerinden barutu çıkarırsak ne yararı olabilir bize bunun? Hemen yanıp biti verir barut Hayır öyle kullanmayacağız Patlamasını sağlayacak bir biçimde kullanabiliriz Peki nasıl patlatacaksınız barutu? Isıyla Bilirsiniz ...sobaya bir mermi atacak olursanız patlar. Evet ama sobamız yok ki burada. Benzinimiz var. Hem de oldukça bol. Biz gene de en iyisi kazalım. Belki biraz zamanımızı alacak ama... ...en güvenilir yol bu. Siz bilirsiniz. Ama bana sorarsanız... ...boşuna zaman harcıyoruz. Sonunda nasıl olsa buradan çıkacağız. Ne zaman? Sonra unutmayın ki aramızda doğum yapmak üzere olan bir kadın var. Burada doğum yapamaz. Söz gelimi... Bu kazma işi ya iki gün sürecek olursa Korkmin iki gün sürmez Şu rahip de bize yardım etseydi Seydi iyi olurdu ama etmiyor işte Öyleyse bize yardım etmeye zorlayalım onu Kimseye zorla bir iş yaptıramazsınız Bu durumda zorlamak gerekir Normal olarak yardım etmesi gerekir bize Altı yıldır savaş içindeyiz Hiç kimseden normal davranışlar bekleyemezsiniz Çalışalım Rahat mısınız bayan anna? Evet Evet rahatım Çok teşekkür ederim size Bu iyiliğimizi hiçbir zaman unutmayacağım Neden iyilik olsun? Bunu ben bir iyilik olarak görmüyorum Ben yaşlı bir kadınım oysa siz bir annesiniz Üstelik iki çocuklu bir anne sayılırsınız Ben ömrüm boyunca ya. kendimi düşündüm hep Çünkü düşünecek başka kimsem yoktu hayatta Oynar mısınız teyze ha. Teyzeyi rahatsız etme kızım Neden rahatsız edecekmiş <gülüyor> Ne oynamak istersin canım Bilmem aklıma bir şey gelmiyor Aa, Öyleyse ben bir oyun öğreteyim sana Onu oynayalım Ne dersin Tabii bana, bana söylemeden ikimizin de bildiği bir şey tut kafandan Ben onu bulmaya çalışayım Peki ama ben sizin neleri bildiğinizi bilmiyorum ki Söz gelimi, travmayı bilirim ayçiçeğini, İsa'yı Peki lokum nedir bilir misin? Bilirim tabi, sen hiç lokum yedin mi? Yedim tabi Anne, hatırlıyor musun? Babam savaşa gitmeden önce Park'a gitmiştik Orada yemiştim lokumu ilk kez Evet kızım hatırlıyorum Baban ne zaman gitmişti? Ne zaman gitmişti anne? 1941 yılının sonbaharı Ben amcalara bakmaya gidiyorum Kızım onların çalışmalarına engel olursun Uzaktan seyredeceğim onları Neden engel olayım Ne yapıyorsun Gel evicim nasılsın İyiyim Zaman Zaman denilen çok önemli bir sorun Savaş sanki Zamanla yarış ediyor 6 ay daha dayanabilirsek Kazandık demektir Ne altı ay Altı yıldır dayanmıyoruz Evet altı yıl <gülüyor> Bu altı yıl içinde Neler olduğunu düşünebiliyor musunuz İnsanlık tarihinde çok kısa denilebilecek Bu altı yıl içinde Ne buluşlar olduğunu düşünün bir kere İnsanlık tarihi söz konusu olduğunda altı yıl kısa bir süre olabilir Ama benim için bu kısa bir süre değildi Hayatımın en uzun bölümlerinden biriydi Sizin için bu süre kısa olabilir Ama bir de bütün yeryüzünü düşünün Altta azıcık daha bekleyelim Bütün yeryüzünün korkudan titrediğini göreceksiniz Ama henüz savaş bitmedi Yeni başladı sayılar Yalnızca biraz zamana ihtiyacımız var Şöyle 6 ay kadar 6 ay daha dayanıldığını düşünelim Ne olacak bu 6 ayın sonunda? Bütün yeryüzü bizim olacak Peki ne yapacaksınız bütün yeryüzünü? Çok fazla değil mi? Bütün yeryüzüne mutluluk getireceğiz İnsanlar mutlu olacaklar Ama şu anda insanlar çok mutsuz Tarihi hiçbir döneminde insanlar bu kadar mutsuz olmamışlardır belki de <gülüyor> Haklısınız Ama unutmayın ki Sonsuz mutluluklara giden yol Çetin bir yoldur Gelirmişsiniz siz Bu söylediğiniz şey hiçbir zaman olmayacak Göreceksiniz 6 ay daha dayanabilsek Konuşmanıza karışıyorum ama çok hayalperestsiniz Neyse Neyse bırakalım şimdi bunları benim karnım acıktı ah, Benim de Torbamda yiyecek bir şeyler olacak Gelin Karnı acıkan buraya gelsin Şu sandığı masa olarak kullanabiliriz Siz kalkmayın bayan Anna Size bir sandviç hazırlarız Yok ah, Teşekkür ederim ama ben acıkmadım ah, Torbam neredeydi <Gülüyor> Ah Tamam tamam burada Evet İşte bir somon ekmek ...oldukça büyük sayılabilecek bir parça soğuk et... ...üç yumurta, üç yumurta da balık konserve, Bir süre bunlarla idare edebiliriz. Sonrasını bilemem. Evet, karnı acıkanlar sofraya. İyi ama... ...bu kadar yiyecek ne kadar süre yetebilir bize? Hepimiz eşit miktarda yiyeceğiz. Benim de biraz yiyeceğim var. Şu bavulu verebilir misin? E, şunu mu? Aa. Buyurun. Patates... Sülye konservesi Termusda da çay var Güzel Peki anneciğim, benim sütümden de vermem gerekiyor mu? Tabi yavrum Tabi vermen gerekiyor Çünkü balık yumurta ve etten yiyeceğine göre Sütü de bölüşmen gerekecek Buyurun sütümden içmem misiniz? Ben süt sevmem Peki Teşekkür ederim yavrucuğum istemem Süt içmek isteyen yok mu? Sen hiç evicim kimse süt içmek istemiyor ama rahibe sormadı. Sor bakalım Siz süt içmek istemez misiniz Hayır Rahipler süt içmez Evet Yemek yemeyecek misiniz Hayır Neden Karnım acıkmadı Açsınız yalan söylüyorsunuz Aç değilim Beni rahat bırakır mısınız Uğraşmayın benimle Yalnız kalmak istiyorum Rahat bırakın beni Siz bilirsiniz O zaman biz başlayabiliriz Başlayalım Hazır. Burada toplanmışken size hepimizi ilgilendiren önemli bir konudan söz etmek istiyorum. Önce bir soru sorayım. Kazmaya başladığımız bu tünelden ne kadar zaman sonra dışarı çıkabiliriz? Ben oldukça yorgunum. Sanırım siz de yorulmuşsunuzdur. Hı hı. Bugün çalışsak çalışsak bir iki saat daha çalışabiliriz. Yarın sabah erken kalkıp kazmaya başlarsak sanırım akşama buradan çıkarsın. Yani bu hesaba göre bir gün daha çalışmamız gerekiyor. Bir gün oldukça uzun bir süre öyle değil mi? Hepimizin yapacak bir sürü işi var. Sözgelimi benim yapmam gereken çok önemli işlerim var. Hem de bu işler ülke savunması ile ilgili. Bana hoşunuz benim yapacak önemli bir işim yok. Her şeyden önce bayan anlayı düşünmek zorundayız. Yarın akşam hep birlikte çıkacağız buradan. Bir iki saat sonra buradan çıkmak varken... ...yarın akşama kadar beklemenin ne anlamı var? Bir iki saat sonra mı dediniz? Evet. En geç bir iki saat sonra. Peki ama nasıl? Buradan hmm. çıkabilmenin iki yolu var. Ya tüneli kazmaya devam edeceğiz... ...ya da... Buradan çıkmanın başka yolu yok. Yanılmıyorsam bunu daha önce tartışmıştık. Bir yol daha var. Hem de kolay olan yol. Nedir söylesenize? Şimdi beni dinleyin. İyi dinleyin ama. Sığınakta bol miktarda benzin var. Benzin bidonlarını duvarda açtığımız oyuğun içine yerleştirip patlatırız. Ee? Nasıl patlatacaksınız benzin bidonlarını? Çok basit. Bidonların içindeki benzinin bir kısmını boşaltırız. Böylece onların içinde benzin buharının toplanmasını sağlarız. Sonra çevrelerine biraz benzin döküp uzun bir fitil döşeriz. Fitle ateşleyince bidonların çevresindeki benzin ateş alır, ısınan bidonlar içlerindeki benzin buharının sıkışması sonucu patlar. Sonra? Sonrası ne? Ya benzin tutuşur da burası ateş alırsa? Öyle. Bidonları toprağa iyice gömersek bir şey olmaz. Patlamayı sağlamak için kaç bidon benzin kullanmak gerektiğini nereden biliyorsunuz? Gerekli kaç bidon demek istiyorum çünkü. Gerektiğinden az bidon kullanırsanız yangın çıkar hepimiz Tabii. yanarız Tabii. Gerektiğinden çok bidon kullanırsanız patlama gerektiğinden fazla olur Havaya uçarız hepimiz O kadarını göze almak gerekiyor Aa. Kararlama bir sayı düşünüp o kadar Tabii. bidon yerleştireceğiz Ayrıca düşünmediğiniz bir konu daha var Ya dışarıdan da bir tünel kazıyorlarsa Herhalde kazıyorlardır Onların bizim böyle bir işe girişeceğimizden haberleri yok Cinayet olmaz mı Gece geç vakit yaparız bizde Gece dinleniyorlardır nasıl olsa Ya dinlenmiyorlardır bizi bir an önce kurtarmak için sürekli çalışıyorlarsa Planımızın tehlikeli olduğunu kabul ediyorum Ama buradan kurtulabilmek için tehlikeyi göze almak gerekir Biz gene de tehlikesiz yolu seçelim Tünelimizi kazmaya devam edelim Ama buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor Özellikle bayan ananın bir an önce çıkması gerekiyor Gereksiz bir tehlikeye girmektense Yarın akşama kadar beklemeyi bayan anla da ye tutar sanırım Tabii. Neden anlamaya çalışmıyorsunuz sizi kısa zamanda kurtaracağım buradan Ben kimya gerim inanın bana Çok korkaksınız Her insan kadar Oysa siz bir askersiniz Ama gene de bir insanım Peki Size bir soru soracağım Sorum. Bu yöntemle bizi buradan kurtaracağınıza garanti verebilir misiniz? Nasıl garanti verebilirim? Ama hepimizin sizden böyle bir garanti alması gerekir Yoksa kendimizi neden tehlikeye atalım öyle yani. Ben de bir an önce öyle çıkmak anladım. istiyorum buradan Bayan Anna da hepimiz Hepimiz bir an önce çıkmak istiyoruz öyle buradan öyle. Ama yarın akşam sağ salim çıkmak varken Bugün neden tehlike atalım kendimizi yani. Bu konuda herkesin düşüncesini öğrenmekte yarar var Tabi buyurun Benim düşüncemi öğrendiniz Karşıyım Siz Bayan Rayman Ben de korkuyorum yarını beklemeyi tercih ederim Peki, Peki ya siz Bayan Anna Siz benim görüşme katılırsınız sanırım çünkü içimizde buradan bir an önce kurtulması gereken tek kişisizsiniz Kızımın da doğacak çocuğumun da güven içinde olmasını istiyorum Yarın akşama kadar burada kalabilirim Evi? Ya sen? Ben ne yapmak istediğinizi anlayamadım ama annem gibi düşünüyorum Siz Suzan'ne Siz de bir an önce kurtulmak istemiyor musunuz buradan? Ben de Robert gibi düşünüyorum Sanırım bir sabır sınavından geçmeniz gerekecek Bay Walter Şakanın sırası değil Anlamıyorsunuz anlamak istemiyorsunuz Oysa bir evet deseniz hayatınız boyunca unutamayacağınız bir iyilik yapacağım size İnanın ki siz bize bu iyiliği yapmasanız bile hayatımız boyunca hatırlayacağız sizi Sanırım buradaki herkes hayatı boyunca birbirini hatırlayacak Ama bırakın da iyi bir biçimde hatırlayalım Peki ya siz muhterem peder? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmez İster geçidi kazın ister burayı havaya uçurun Canınız neyi çekerse onu yapın Yoruldum ben benden bu kadar Ben de yoruldum Bırakalım artık Eğer dışarıdan da kazıyorlarsa Belki yarın öğleye kurtuluruz buradan hiç sanmıyorum O kadar kötümser olmayın canım Ama inanın buradan kazarak kurtulmayı seçmekle çok iyi ettik Ben sizinle aynı düşüncede değilim Ne zaman çıkacağımız belli değil buradan Saat kaç? Sekiz Uyusak iyi olur İyi olur ama nerede uyuyacağız? O kadar büyük ki burası İstediğiniz yerde uyuyabilirsiniz Onu demek istemiyorum Hani yatak? Toprağın üstünde uyursak? ...te zatürre ederdi çıkar başımıza. Şu ileride kalaslar sandıklar var. Onları birleştirip... ...üzerlerine yatabilirsiniz. Üstümüze ne örteceğiz? Soğuk burası, üstelik rutubetli. Benim üç tane battaniyem var. İki tane de Bayan da varmış. Siz nerede yatacaksınız? Ben şu koltuğun üzerinde uyuyacağım. Bayan annayla ile evi de yatakta yatacaklar. Güzel. Benim de kapudum hem de çadır bezim var. Battaniyeye ihtiyacım yok. Bay Walter... Battaniyelerin birini siz alabilirsiniz Birini de sen al Suzani. Siz Raip efendi Sizde bir battaniye ister misiniz Hiçbir şey istemiyorum Rahat bırakın beni Ne haliniz varsa görün kıkırdayın soğuktan O halde herkes battaniyesini alıp Uyumaya çalışsın Yarın zorlu bir gün olacak Nerede yatalım Kocaman Yatacak bir yer buluruz elbet Gel benimle Seninle konuşmak istiyorum Tabii. Şey Ben sizi rahatsız etmeyeyim Bir yer bulurum kendime. Özür dilerim merak ettim de Bir soru sormak istiyordum Buyurun Siz ne iş yapıyorsunuz ee, Ben mi? Oyuncuyum ya, Peki ya siz? Ee, şu anda askerim Ama asıl işimi soruyorsanız Çilingirlik, ressamlık, balıkçılık İlginç Peki ben size iyi geceler dileyip Mahzen'in uzak bir köşesine çekileyim İyi geceler İyi geceler Seni seviyorum Ben de Yalan söylüyorsun Haklısın Ama seni deli gibi sevebilirdim Bir gün belki birbirimizi deli gibi sevebiliriz Ne güzel olurdu değil mi Evet Ama olmayacak Neden? Hadi yatalım neden olmasın ama? Çünkü yarın seni bırakıp gidiyorum. Sarıl bana. Kalbimin atışını duyuyor musun? Duyuyorum. Seni çok seviyorum. Beni sevmek yasak. Kim yasaklayabilir seni sevmemi? Savaş. Bu Allah'ın cezası savaş. Savaş bana hiçbir şeyi yasaklayamaz. Yaşamıyı yasaklar. İyi ama savaş denen şey ne? Ne mi? Hı? Herhalde hepimiz. Savaş hepimiziz. Ama... Gene de seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Kim olduğumu bilmiyorsun, nereden geldiğimi nereye gittiğimi bilmiyorsun, geçmişimi bilmiyorsun. Biraz anlatsana. Anlatamam, çünkü seni yeteri kadar tanımıyorum. Öyle mi? Güvenemiyor musun bana? Güvenmek değil, yaşamak isteği bu. Daha doğrusu ölüm korkusu. Anlamadım. Bak Suzane, ben bir asker kaçayım. Ha? Daha doğrusu savaş kaçağı Almanya'da, Avusturya'da Orada burada gizlenen binlerce savaş kaçağından biriyim Peki neden kaçtın? Neden? Çok garip bir subayımız vardı Bölüğümüzün en korkusuz En akıllı En iyi bir askerini kişisel sürtüşmesi Yüzünden ölüme mahkum etti Kurşuna dizilmesini emretti Bu işi de içinde Benim de bulunduğum dört kişinin Yapmasını istedi Dördümüzde o askerin en iyi arkadaşlarıydık Kasten yaptı bunu bilerek Onun en iyi arkadaşımız olduğunu bilerek verdi bu kötü görevi bize Arkadaşımızın hiçbir suçu olmadığını da biliyorduk üstelik Yapamazdım, kaçtım Peki ya arkadaşın? Öldürmüşlerdi. Yani senin kaçman bir işe yaramadı Göz göre göre suçsuz bir insanı öldüremezdim Üstelik bu insan en yakın arkadaşım. Anlıyorum, anlıyorum bunun içinde sürekli olarak kaçmak zorundayım Yakalanırsan... Yakalanırsan? Kurşuna dizerler Sorgusuz sualsiz Senin de benimle birlikte olduğunu görürlerse Seni de cezalandırırlar Onun için çok dikkatli olman gerekir Hız gelir sevgilim Sarıl bana Uyanın! Ne oluyor? Kalkın çabuk, saat yedi. Yedi mi? Peki neden hala etraf karanlık? mahsendeyiz unuttunuz mu? Aa, saat kaç? Yediymiş. Yedi? Kalkın çabuk, benle ne gelin. Nedir ya. bu telaşınız, ya. ne oluyor? Anladım. Konuşmayı bırakın da gelin benimle. Kim kazdı burayı? Ben kazdım. Tek başının zaman. Evet, tek başıma. Gecesiz uyurken ben tek başıma kazdım burasını. Bravo size Sizin hakkınızdaki düşüncelerimi değiştiriyorum yavaş yavaş Benim için fark etmez Girin şu tünelin içine Dinleyin Kazma sesleri Kazma sesleri Dışarıdan bize doğru kazıyorlar Hem de epi yaklaşmışlar Evet Şu demirle taşa vurun Yaşasın! Yaşasın! Çok yakındalar Doğru yoldalar Kurtulduk. Evet, kurtulduk. Evet. En geç bu akşam özgürüz. Hadi gidip ötekileri de uyandıralım. Hey! Uyanın! Ne oldu? Uyanın! Ne olur Kurtulduk. Ne? Dışarıdan bize doğru kazıyorlar. Çok yaklaşmışlar. Aa! Kazma sesleri duyuluyor. Kurtulduk! Anneciğim, anneciğim neredeyiz biz? Neden her yer karanlık? Korkma, sığınaktayız yavrucum Korkma. Uyanın. Kurtulduk. Kurtulduk Ne oluyoruz muhterem belem nedir bu telaşınız Kurtulduk, Kurtulduk. Ah. Ah. Kim kazıp derinleştirmiş bu tüneli Ben Bütün gece çalıştım Gelin Gelin dinleyin ah. Duyuyor musun? Ah. Ah. Ah, Cevap veriyor Ah Ulu ah, ah, tanrım yüce tanrım sana şükürler olsun Sizi kutlarım sayın ah, peder Gerçekten çok büyük bir iyilik yaptınız bize Hadi şimdi gidip kahvaltı edelim Hadi Yiyecek bir şeyler var mı? Tabii tabii var, buyurun, buyurun. İyi fikir. Buyurun. Kahvaltı edip hemen çalışmaya başlayabiliriz. Kahvaltıyı ben hazırlayayım. Termosta çay var ama soğumuş. Avutun avutun, bende kap var, onun içine koyup ısıtırız. Bu mutlu kutlamayı isterdim. <gülüyor> Siz ne zamandan beri tıraş olmadınız? Ben mi? Evet. Epiy oluyor, yanılmıyorsam. Aslında sakal bırakmak hiç de fena bir fikir değil. Yugoslavya'da çete savaşı yapanlar kazanana kadar sakallarını kesmemeye karar vermişler Evet evet ben de gazetede okumuştum Sizde mi aynı şeyi uygulamayı düşünüyorsunuz yoksa Yo, yalnızca rahat olduğu için tıraş olmuyorum Tembellik de denebilir Biliyor musunuz beni en çok şaşırtan yanınız Hoşgörülü ve soğukkanlı olmanız Hiçbir şeyi ciddiye aldığınızı görmedim Böyle bir insan olduğunuz için mutlusunuz Haklısınız her şeyi ciddiye alacak olsanız Neye var bunun sonu Cennete Şimdiye de karşılaştığım en ilginç rahipsiniz Papazlara karşı bir ön yargınız var Onlara karşı çekimser davranırsınız öyle değil mi Nereden anladınız Papazım Kimin papazlara hangi gözle baktığını Kimin onları kınadığını Kimin saygı duyduğunu bilirim ya. Daha doğrusu anlarım Haklısınız Kötü rahiplerin sayısı o kadar çok ki bir araştırma yapacak olsanız kötü insanların sayısının her meslek grubunda aşağı yukarı aynı olduğunu görürsünüz. Ama rahiplik meslek değil ki, meslektir. İnsanlar arasında inançayan bir meslek. İkazmışsınız dün gece Evet Daha da derinleştirebilirdim Çok yorulmuş olmalısınız Hayır yorulmadım Buradan çıkınca ne yapmayı düşünüyorsunuz Bir banyo yapıp çalışmaya koyulacağım Ben sakalımı keseceğim Size Bir sırrımı açıklayayım Çünkü önemi kalmadı bu sırrın artık Nedir Dün gece bir ara Benzin bidonlarını tünele gömüp patlatmak geldi aklıma Böyle bir niyetiniz olduğunu sezmiştim Ama gerçekleştiremeyecektiniz Çünkü ben tünelin içinde çalışıyordum Üstelik hepimizin böyle bir şeye karşı olduğumuzu biliyordunuz Biliyordum Ama gene de planımı uygulamayı düşünüyordum Çünkü benim planıma karşı çıkışınız bilinçsiz bir karşı çıkıştı Bu konuda yeteri kadar gerçekçi düşünemiyordunuz Sizi buradan ben kurtarabilirdim Almanya savaşa sizin gibi yanlış düşünenler yüzünden başladı Bay Walter ...herkesten daha iyi düşündüğünü sananların... ...hiçbir şey düşünemedikleri çoktan kanıtlandı. Toplumların sağlıkları için Sağlıksız ale... düşünceler toplumların sağlıklarını... ...nasıl sağlayabilir? Bir de bu sağlıksız düşünceleri... ...insanlara zorla kabul ettirmeye kalkarsanız... Söz gelimi... ...şu bizim burada kapalı kalmış... ...küçük topluluğumuzu düşünelim. Bu kişiler bir an önce şu Allah'ın cezası... ...yerden kurtulmak istiyorlarsa... ...ben de bunun yolunu biliyorsam... ...evet... ...yanıcı sıvıların patlamalarını... ...ya da onların çeşitli biçimlerde kullanılmalarını... ...hepinizden iyi biliyorum. Çünkü kimyagerim. Siz Alman ordusu için çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Savaşmakta olan bir orduda kimyagerlik yapan bir kimsenin amacı... ...daha çok ve daha etkili bir biçimde insan öldürmektir. Buluşları, çalışmaları amacı hep bu yöndedir. Böyle bir kimse de bu alışkanlık haline gelmiştir. Bu alışkanlıklara sahip olan siz... Burada bizleri kurtarmak için planlar kurmaya kalkışıyorsunuz Olmaz böyle şey İnsan alışkanlıklarından bir anda kurtulamaz Ben şimdi geliyorum Suzane, Suzane. Efendim. Bir dakika gelir misin Gel gel biraz uzaklaşalım burada. Ne oldu Robert Dinle Suzane evet. Kısa bir süre sonra çıkacağız buradan Hı. Yalnız bir sorun var Tabii aslında benim sorunum bu Buradan çıkınca kimlerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Karşı taraftan buraya doğru kimlerin kazdığını bilmiyoruz Buradan çıktığımızda karşımızda askerleri görürsek Benim bir kaçak olduğumu anlayıp yakalayacaklar <Gülüyor> Yani şu anda kapana kısılmış bir fare gibiyim Haklısın bunu hiç düşünmemiştim Senin dışında bana yardım edecek birine ihtiyacım var Kim olabilir bu? Kim olabilir? Himo, papaz Emin misin? Sanırım Konuşmaları bayağı tutarlı İyi bir insana benziyor ama gene de emin değilim Rahip sana yardım ettiği kabul ederse çok iyi olur Ne olursa olsun ister asker ister sivil insanların rahiplere belirli bir saygıları vardır değil mi? Evet doğru Ona gerçeği anlatıp bana yardım etmesini isteyeceğim Ama ya yardım etmek istemezse? O zaman susmaya devam etmesini isteyeceksin değil mi? Evet. evet Her şeye rağmen onunla konuşmalıyım Ben de seninle geleyim istersen İyi olur Neden karanlık burası? Lambanın gazı bitmiş Ben gidip doldurayım Bir süre karanlıkta kalacaksınız Rahip efendi neredesiniz? Buradayım ee, Size kısa bir açıklamada bulunmak zorundayım Evet Ben Ben bir asker kaçağıyım İki gün önce Budapeşte'den kaçtım Evet Suzan ile birbirimizi seviyoruz Evet Bize Yardım eder misiniz? Evet Geçit açılır açılmaz bir yolunu bulup kaçmayı düşünüyorum Peki nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Suzanne'nin evine Size giysi sağlayabilirim Yiyecek de Güç durumda kaldığınızda bana gelebilirsiniz Anagasse 19 numaradaki manastırdayım Buradan çıkmanız için elimden geleni yaparım ah, Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Teşekkür edecek bir şey yok şişt, şişt. Vah terken Zane, sizi Bayan Rayman çağırıyor. Evet, peki. Buyurun Bayan Rayman. bana yardım edin de annenin yattığı kar biraz yana çekerim. Tabii. Yukarıdan su damlıyor. Tabii, tabii. Size zahmet veriyorum. Ne de zahmet olacakmış? Çok teşekkür ederim. Ha, şöyle. Hı. Teşekkür ederim. Rica ederim Ben gidip şu çalışan zavallı adamlara bakayım e, Belki bir şey isterler değil mi ya Suzane Evet Size bir şey söylemek istiyorum Ama nasıl başlayacağımı bilemiyorum Sizi dinliyorum Doğum çok yaklaştı Korkmayın Doğum burada olmayacak Size garanti verebilirim Belli olmaz Belki de burada olur En geç bu akşam kurtuluyoruz buradan Ama yine de Bilmiyorum İçimde büyük bir sıkıntı var Bu geceden çok korkuyorum Nedenini bilmiyorum ama çok korkuyorum Ölmekten korkuyorum oh, Böyle yersiz düşünceleri çıkartın kafanızdan Neden ölecekmişsiniz Bu gece güzel güzel hastaneye yatacaksınız <gülüyor> Bir iki gün sonra da her şey bitecek <gülüyor> Ama yine de her şeyi hesaba katarak düşünüyorum Sizden bir ricam var Nedir? Bana bir şey olursa Kızım eviye anneme götürür müsünüz? Adresi adresi bu kağıtta yazılı. Sevgili anne, bunu seve seve yaparım. Ama hiçbir şey olmayacak, inanın bana. Dün gece Evet, evet ne oldu dün gece? Düşümde öldüğümü gördüm. O yalnızca bir düştü. Doğru. Haklısınız. Oo, dışarıda kazmalardan garip sinyaller geliyor. Morse'la işaret veriyorlarmış. Baywalter çözmeye çalışıyor. Aa ben gidip bir bakayım. Ne abi? Şşş. Kısa kısa uzun kısa Bunu da yazın Yazdınız mı yazdım Güzel Bitti galiba Hepsi bu kadardı herhalde Evet şimdi bunu çözelim Ellerim çamurlu Rica etsem şurada asıl duran ceketimin iç cebinde Küçük bir defter olacak Onu bana verebilir misiniz Tabi tabi Morse işaretlerinin anlamları var o defterde. Acaba nedir? Buyurun. Oh, teşekkür ederim. Neresindeydi? Sonlarda olacaktı. Şu lambayı biraz yakına getirir misiniz? Hmm. Tamam. Tamam buldum. Ee, yazar mısınız Robert? Yazıyorum. Evet. Y-E-N-I-İ-İ -e b i̇ R, H, A, V, ve A, S, gene A, ve D. Evet şimdi okuyalım. Ee, yeni bir hava satt var. Hava saldırısı olacak. Geçidi destekleyin Allah kahretsin. Gördünüz mü tersli? Hadi acele edelim Kalasları tahtaları taşıyalım buraya Şu ilerideki köşede bir iki demir çubuk var Ne olmuş ne olmuş Allah'ın cezası ne? hava saldırısı Anlamadım ha? oh. Yanıma gelin yanıma gel yavrum Ah oh, ah oh. nedir bu başımıza gelen? Çabuk olun Hemen destekleyelim şu geçidi Allah kahretsin Pis herifler Bırakın şimdi küfretmeyi Çabuk getirin o kalası şuraya Şuraya şuraya Altını da tahtalarla demir çubukla destekleyin Bu taraftan da siz destekleyin peder ben Tamam Şimdi şu kalası verin bana Bunlar da destek olarak yerleştir. Al. Evet Yerleşmiyor Bir iki santim fazla geldi Yerleşir yerleşir Gayret edin ben biraz daha kaldırıyorum Kaldır. Yukarıdaki kalası zorla Çok bir çalışın Ay, Sen de yardım et Suzan Olur Ay, Çabuk olun Geçit çökecek Desteği yerleştirin Bravo, Boynun kırılacak çık oradan Tünel iç tünel Durun ben de yardım edeyim Biraz daha dayan Kalası destekleyin. Biraz daha dayan Ay, Dayanamıyorum Dayanamıyorum çabuk Robert, Robert, <Gülüyor> ucuz kurtulduk. dost topraktan göz gözü görmüyor. Robert, Robert neredesin? Buradayım güzelim. Sayın Feder, hepimiz sağ mıyız? Ben sağ. Peki Walter? Bilmem. Walter, Walter. Ses yok. Şu, şu lambayı yaklaştırır mısınız? Evet. Buraya gömülmüş. Ayaklarını görüyor musunuz? Evet Ayaklarından çekelim Olmaz Taşlar yüzünü gözünü parçalayabilir. Şu küreği bana ver Ama kürekle yaralayabilirsiniz Dikkatli davranırım Dikkat edin Evet Şimdi artık küreği bırakıp ellerimizle atalım toprağa Peki Tamam Balder Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ağlıyor. Çok erken sevinmişiz. Başladığımız yere döndük. Hayır. Hayır. Hayır. Olamaz bu. Oooo! Ola! Yoruldum Çok yoruldum Düşündüğüm şeyi size söylemeden gerçekleştirmeliydim Neyi gerçekleştirecektiniz Geçidi havaya uçurmayı Of rica ederim yine başlamayın Sakın bu gece böyle bir şeye girişeyim demeyin Zaten hepimizin sinirleri yeteri kadar bozuk Çok doğru söylüyorsunuz sayın peder Üstelik hayatım üzerinde Deney yapılmasından hoşlanmam ben Peki Şöyle bir anlaşma yapalım sizinle Yarın öğleye kadar dışarıyla bir ilişki kuramazsak Geçiti uçurmama izin verin. Hay, olmaz. Peki siz ne dersiniz? Ben de olmaz diyorum. Yarın öğleye kadar dışarıyla bir ilişki kuramazsak nasıl olsa en geç yarın akşam buradan kurtuluruz. Bunun içinde böylesine tehlikeli bir deneyi göze almaya değmez. Peki ya sevgili dostlarımız? Yarın gene gelip Viyanayı bombalamayacaklarını kim garanti edebilir? Ne olursa olsun gene de sizin planınız hoşuma gitmiyor. Ölümden pek korkmam. Ama acı çekerek yavaş yavaş ölmekten korkarım. Ortaya çıkacak en küçük bir aksilik... ...burada cayır cayır yanmamıza yol açabilir. Peki peki korkmayın. Korkmayın. Sizden hiç ama hiç korkmuyorum Bay Walter. Size yalnızca bir uyarıda bulunmak istedim. Geçidi havaya uçurmaya kalkarsanız... ...karşınızda beni bulursunuz. Nasıl karşı duracaksınız? Zincire mi vuracaksınız beni? Yoksa gözünüzü bir an olsun üzerimden ayırmayacak mısınız? İki kişiye karşı tek kişisiniz. Hatta... Altı kişiye karşı tek kişiyim Ama bin kişiye karşı da tek kişi olsam ileri sürdüğüm planın tek kurtuluş yolu olduğunu savunurdum gene de Yanlış bir düşünce biçimi Demokrasinin ne olduğunu bilir misiniz Bay Walter? Duymuştum Duymuş olabilirsiniz ama bilmiyorsunuz Demokrasi adı altındaki dikta yönetimlerinde demokrasi öğrenilmez Yalnızca duyulur. Dünyaya dün gelmişim gibi konuşuyorsunuz benimle Bazı insanlar günün koşullarına göre inanç değiştirirler Gene de şunu söyleyeyim... ...uygulamayı düşündüğünüz plan... ...belki de gerçekten bizi kurtarabilir... ...ama burada bulunanların hepsi bu planı uygulamanıza karşı... ...demokrasilerde çoğunluğun isteği geçerlidir. Peki ya azınlığın isteği? Geçerli değildir. Ama bu da çoğunluğun diktası olmuyor mu? Hayır. Değişik düşüncedeki azınlık... ...aynı düşüncede olmasa bile çoğunluğun düşüncesine saygılı olmak zorundadır. Demokrasinin gereğidir bu. Neyse neyse bırakalım konuşmayı da çalışmaya devam edelim. Konuşarak kurtulamayız buradan... Sadım, Gidip biraz su içeceğim Gelirken bana da getirir misiniz Tabii Suzan a. Suzan Buyurun muhterem beder Suzan biraz gelir misin Walter'in duymaması gereken bir şey söyleyeceğim sana evet. Robert'e anlatırsın sonra Siz dinliyorum İçimde bir sıkıntı var Korkuyorum Bir şeyler olmasından korkuyorum Nasıl? Bu çılgın Walter geçidi havaya uçurmayı deneyecek Biliyorum Bak, mahzenin çoğu duvarları çöktü Bombaların etkisiyle tavanın direnci de azalmıştır İçeriden olacak bir patlama bizi buraya diri diri gömer Evet, haklısınız Bunun için bu gece elden geldiğince uyanık kalmak zorundayız Nasıl yapacağız bu işi? 12'ye kadar ben nöbet tutacağım Evet 12'de Robert'le seni uyandıracağım Sabaha kadar da siz nöbet tutacaksınız evet. Bu geceyi atlattık mı gerisi kolay Neredeydiniz? Yıkandım Yatmadan önce yıkanmak rahatlatır insanı Su soğuk değil miydi? Soğuk suyla yıkanmak daha sağlıklıdır Size de tavsiye ederim Teşekkür ederim Saat kaç? Saat, Saat dokuz buçuğa geliyor Epey geç olmuş Herkes uyudu Siz de uyusanıza Uyuyacağım İyi geceler İyi uykular Uyumayacağım Neden Uykum yok Siz bilirsiniz Siz uyumadınız mı daha Uyumayacağım demiştim ya Saat 12'ye çeyrek var Sabaha kadar uyumayacağım Yarın kazma işine yardım etmeniz gerekiyor Dün gece uyumadınız Bu gecede uyumazsanız yarın sabah kolunuzu kaldıracak haliniz kalmaz Merak etmeyin benim normal zamanlardaki uykum da 3-4 saati geçmez Yanılmıyorsam siz benim için nöbet tutuyorsunuz Bunu da nereden çıkardınız? Bir şey yapmayacağınıza bize söz vermiştiniz ya Söz vermemiştim Hem söz versem bile bana inanmayacağınızı söylemiştiniz Sonradan düşüncemi değiştirdim Ne olursa olsun insanlara inanmak gerek Ama benim inançsız olduğumu söylemiştiniz İnançsız insanlara da inanılır mı? Neden kalkıyorsunuz? Uykum kaçtı Dolaşmak istiyorum biraz Yatın yerinize Size ne? Yatın diyorum yatın yoksa Kalkayım. Hayır Kalk diyorum. Hemen yatmazsan Roberto uyandırırım Roberto uyandırmanın bir gereği yok Ne yapacaksınız o elinizdeki denirle? Özür dilerim sizi susturacağım <Gülüyor> Geçmiş olsun Şimdi seni buradan uzaklaştırayım da ölme Kaldı Walter Ne yapıyorsunuz? Olduğunuz yerde kalın Rahibe ne yaptınız? Çabuk gidin ve herkesi uyandırın Çabuk Rahibe ne yaptınız? Öldürdünüz mü onu? Bir adım daha atarsanız fitil ateşlerim Walter Walter dinleyin beni Gidip uyandırın herkesi Hayır O zaman ben uyandırırım Herkes uyansın Hey Uyanın Uyanın Siz de uzaklaşın buradan Robert Yaklaşmayın buraya. Yapmayın Uzaklaşın buradan, fitil ateşleyeceğim. Evet. Uzaklaşın yoksa ölürsünüz. Ay, oh. ay, yakın, ne olur yakın. Karışma sen, alın bu çocuğu buradan. Uzaklaşın diyorum size. Uzaklaşın buradan. Ah. Sizi kurtaracağım. Biraz sonra hepiniz kurtulacaksınız bu Allah'ın cezası yerden. Kurtaracağım sizi. Ah. Öldü mü? Evet Ah Tanrım Ulu Tanrım neler geldi başımıza ah. Balter amca öldü mü? Evet ah. Hadi sen annenin yanına git bakayım Hadi canım çabuk ah, ah, Biraz yaslanabilir miyim size Kendimi iyi hissetmiyorum ah, Gelin sizi yerinize götüreyim ah, ah, ah, Size teşekkür ederiz Hayatımızı kurtardınız. Ömrümde hiç ceset görmemiştim. heyecanlandım birden. Biraz. Işte. Peder. Peder nasılsınız? Ay. Of. Başım. Şakans kanıyor. Durun. Durun da sileyim yaranızı. Balter nerede? Öldü. Öldü mü? Evet. Kim öldürdü? Robert. Robert mi? Robert öldürdün mü onu? Evet. Robert onu vurmasaydı şu anda geçit havayı uçmuş olacaktı. Hepimiz ölmüş olacaktık belki de. Öyle mi? Size ne oldu? Sizleri uyandırmak isteyince kafama demir bir çubukla vurdu. Oh. Onunla tek başıma başa çıkabileceğimi umuyordum ama demir çubuğu arkasına saklamış. Oh. Ben davranana kadar demiri indirdi kafamdan. Başınız Ay. Ay başınız ağrıyor mu? Tabi hem de çok. Ay, uzanın biraz. Ay. Nasıl oldu? Şunu bir anlatın lütfen. Walter geçidin önünde çalışıyordu Yanına gittiğimde işini tamamlamış Fitili ateşlemek üzere olduğunu gördüm Sonra Yaklaşırsam fitili ateşleyeceğini söyledi Sonra Onu vurdum Ne olursa olsun ortada bir gerçek var Robert Walter'i öldürdü Hiçbirimizin bir diğerini suçlamaya hakkı yok şu anda Evet onu Robert vurdu Ama o anda tabanca kimin elinde olsaydı O vuracaktı Valter'i. Ama bunu yukarıdakilere nasıl anlatacağız Boşuna konuşuyorsunuz Ortada bir gerçek var Öyle ya da böyle bir adam öldürüldü Zorunluydu. Evet zorunluydu. Walter'i hayatlarımızı tehlikeye attığı için öldürdün Hangi mahkeme olursa olsun bunu anlayışla karşılar Hangi mahkemeden söz ediyorsunuz siz Zaten yakalandığım zaman asker kaçağı olduğum için öldürülecekler beni ah. Walter öldü diye beni mahkemeye vermek akıllarından bile geçmez Aman Allah'ım Siz asker kaçağı mıydınız Evet Asker kaçar ne olmuş evet? Asker kaçayım Ama vatanımı sevmediğim için değil İnsanları sevdiğim Haksızlıklara göz yummadığım için kaçtım askerden Cephede ne kadar çok adam öldürürseniz O kadar sevgi saygı görürsünüz çevrenizden Ama burada altı kişinin hayatını kurtarmak için Bir adam öldürdüğünüzde durum değişir Neyse Benim için yaşamak zaten bitmişti Hayır yaşamalısınız Her şeye rağmen yaşamalısınız Boynumdaki iple mi ne olursa olsun gene de yaşamalısınız Ne olur bize yardım edin muhterem peder Ceset kaybolmalı Anlamadım Walter'in cesedini yok etmek zorundayız Başarırsak bu iş burada kapanır Çünkü Walter'in burada olduğunu bizden başka kimse bilmiyor Sığınan bir köşesine saklayabiliriz Buraya mı? Evet Olmaz Neden olmasın? Polisler ya da askerler buraya geldiğinde hepimizin isimlerini alacaktır Walter'in ortaya çıkmadığını gören ailesi Ya da arkadaşları polise haber verecektir O zaman ne olacak Sonra unutmayın Aramızda küçük bir çocuk var Küçük çocukların ağızlarından laf almak çok kolay E bir akıllı bir çocuk Susması gerektiğini anlatırız onun. Hiç belli olmaz Gene de ağzından bir şeyler kaçırabilir Peki intihar etti desek Şaşkınlıktan korkudan ani bir cinnette kendini vurdu deriz Bir <gülüyor> ordu tabancasıyla mı Üstelik sığınakta bir de asker kaçağı var Buldu Nedir sen kişilik değiştireceksin Robert Anlamadım Sen Walter olacaksın ah, Delirmişsiniz En uygun yol bu Walter olarak buradan kolaylıkla çıkabilirsin Kim inanır buna Onun bütün kağıtlarını ve kimlik kartını alırsın Onun giysilerini sen giyeceksin Seninkileri de ona giydireceğiz O zaman ben kimyager Walter Şurader olacağım O da asker kaçağı Robert Faber öyle mi Evet Tabancayı da eline vereceğiz Böylece kendini vuran asker kaçağı Robert Faber olacak Boylarınız ve külahlarınız aşağı yukarı aynı Hatta birbirinize benziyorsunuz bile denebilir Rica ederim fazla tartışmayalım bunu Dışarıdakilerin ne zaman geçidi açacakları belli olmaz Tanrım Bu insan öldürmekten daha da büyük bir günah İnsanın hayatı tehlikedeyse günah değil Hayır, hayır yapamam bunu Kurşuna dizileyim daha iyi Savaştan sonra tekrar toparlanabilmemiz için senin gibi insanlar gerekiyor Dışarıdakiler buraya geldiğinde Walter'i ben öldürdüm diyeceğim Kimseyi inandıramazsınız buna Bir rahip yemin ederse herkes inanır Ne olur Robert, pederin sözlerini dinle Diyelim ki Walter'in elbiselerini giydim Onun kimliğine girdim Geçit açıldıktan sonra ne olacak Sana anahtarımı veririm Doğru benim evime gidersin Ben de buradaki işleri yoluna koyar gelirim Ya üniformamın ceplerini karıştırıp Kimlik kartımı bulunlarsa İyi ya o kimlik kartı Walter'in kimlik kartı olacak ya da üniformanın ceplerindeki kimlik kartıyla... ...ona benzer kağıtları yok ederiz. Kim olduğunu bilmediğimizi söyleriz. Onlar arayıp bulsunlar. Sabrımı taşırdınız. Hadi kabul edin işte. Görmüyor musunuz? Burada herkes size yardım etmek için uğraşıyor. Gidip Walter'in elbiselerini giyeyim. Ben de size yardıma geliyorum. Siz de Bayan Rayman... ...gidip durumu Bayan Anna'ya anlatın. Eviyle konuşsun çocuk ağzından bir şey kaçırırsa Bütün plan suya düşer Tabii gidip hemen anlatacağım muhterem peder Evi için endişeniz olmaz. Ne yapıyorsunuz? Tabancadaki parmak izlerini temizliyorum Tamam bu işte bitti Muhterem peder Evet Ben bir adam öldürdüm Seni bu suçtan şu anda arındıramam ...gerçek bir mahkeme önüne çıkarsan... ...hangi mahkeme muhterem peder... ...hem buradan kaçırıyorsunuz... ...beni hem de mahkemeden söz ediyorsunuz... ...ama ben gerçek bir mahkemeden söz ediyorum... ...tarafsız... ...adil bir mahkemeden söz ediyorum... ...hakkı savunan mahkemeler... ...savaş bittikten sonra kurulacaktır... ...inanıyorum buna... İşte o zaman bu mahkemeye gidip teslim olacaksın... ...bu olayı anlatacaksın ve yargılanmanı isteyeceksin... ...o zaman senin için doğrudan ayrılmayan... ...hukuka inanan... Vicdanı temiz yargıçlar karar verecek Ve seni bağışlayacaklar Çünkü sen doğrusun Çünkü sen haklısın Ama ben bir katilim Bana göre sen katil değilsin Altı kişinin hayatını kurtarmak için adam öldüren bir insan Katil olamaz Robert Robert Ne no. var Kalk artık sabah oldu saat yedi bu gürültü ne? Ben de anlayamadım bakalım. Şimdi anlarız Günaydın Sayın feda. Ne gürültüsü bu? Kazma sesine benzemiyor Makine gürültüsü bu Öyle değil mi? Evet. Makineyle kazıyorlar anlaşılan Nedir bu gürültü? Makineyle kazıyorlar Az sonra kurtulacağız buradan Kazmaya başlayalım Neden durdun? Kazamayacağım. Neden? Canım istemiyor. Daha doğrusu bıktım bu işten. Kazmayalım öyleyse. Nasıl olsa onlar makineyle kazıyorlar. Bizim kazmamızın pek önemi olmayacak. Epey yiyecek arttı. Size biraz sonra güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. E daha doğrusu yemekle kahvaltı arası bir şey. Buradan kurtulmamızı kutlamak için. Buradaki son yemeğimizi birlikte yiyelim Güzel bir de sürprizim var sizlere <gülüyor> Çok güzel bir fikir Bravo Bayan Rayman Az kaldı Walter'in çantasını unutuyorduk Ne çantası Buraya geldiğinde elinde bir evrak çantası vardı Hatırlamadınız mı Aa, İçinde milyonlar varmış gibi saklıyordu o çantayı Aa, Evet evet evet. haklısın e, Nerede o çanta Arayalım Belki de bir yere saklanmıştır Aa, İşte burada İçinde neler var acaba ee, bakayım e, Projeler Fotokopiler e, Dosyalar Ne yapalım bunları Yok edelim Evet ama nasıl Yakarız Çantayı da gömeriz Kimsenin bulamayacağı bir biçimde Tamam Saat kaç? 11 Teğmenim Daha ne kadar sürer bu kazma işi? Sonuna geldik sayılır İçeriden kazma sesleri duyuluyordu. Ama artık kazmıyorlar Yoruldular herhalde Geçidinin açılması kaç saat sürer? 1-2 saat Teğmenim Söyle çabuk. Sizinle görüşmek isteyen iki kişi var Meşgul dedim çok önemli dediler Neredeler? Katedeler Biliyorsunuz buraya kimseyi almıyoruz Peki gidelim İçeride kapalı kalanların arasında bir de asker varmış Nereden duydun? Yaşlı bir adam söyledi Bir kızla birlikte alarmı duyunca sığınağa inmişler İyi günler Teymen'im. İyi günler. Adım Climate Might Alfa radyo telefonda. Bu da arkadaşım Nibes. Memnun oldum. Ben de. Duyduğumuza göre çöken sığınağı kazma işini siz yönetiyormuşsunuz. Evet. Arkadaşımız Walter Schroeder iki gündür kayıp. Yaptığımız araştırmalara göre iki gün önceki hava saldırısı sırasında bu mahzene girmiş herhalde. Çevredeki sığınaklar böyle bir hasara uğramadığına göre burada olmalı. Kim bu Walter Schroeder? Ülkemizin geleceği ile ilgili çok önemli bir proje üzerinde çalışmakta olan bir kimyager. Üstelik içinde bu projelerin bulunduğu bir de çanta var yanında. Peki ne yapmamı istiyorsunuz benden? Sınağın girişi açılır açılmaz biz de sizinle birlikte içeri girip Schroeder'i görmek istiyoruz. Hem kendisi hem de beraberindeki çanta çok önemli bizim için. Peki ama bir süre daha beklemeniz gerekecek. Ne kadar? İki üç saat kadar. Peki öyleyse. Biz iki saat sonra geliriz Adı neydi arkadaşınızın Şöyle Walter Şöyle Nasıl gidiyor İyi gidiyor Bayan Anna nasıl Sancıları sıklaştı Yarım saat daha dayanamaz mı En geç yarım saat sonra çıkarız buradan bana sorarsanız yarım saat bile sürmez bu iş Az sonra açılacak burası Evet bana da öyle geliyor Annem çok ağırlaştı Sürekli terliyor evet. Bayanlar başlığı çağırıyor evet. Geliyorum canım Dışarıda hazır bir can kurtaran Bekliyordur değil mi? Evet Bir de cenaze arabası beklese iyi olurdu Aa! Açılıyor bakın Evet açıldı Günüşü Günüşü. Hepiniz sağ mısınız Acele edin doğurmak üzere olan bir kadın var burada Çabuk bir sedye indirin aşağıya Baş üstüne teminim Dışarıda bir can kurtaran bekliyor Nerede hamile kadın ee, Bu tarafta Çabuk olun Suzane Anneme haber verin Evi de onun yanına götürün Siz hiç merak etmeyin ee, Siz Evet sizi bir yerden tanıyacağım Nereden Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor bana Bilmem ki Rusya'da bulundunuz mu hiç ha Hayır bulunmadım İlginç Ne yiyip içtiniz burada kapalı kaldığınız süre içinde ee, Yeteri kadar yiyecek vardı yanımızda hmm, Demek rahip sizsiniz Evet Sizin burada olduğunuzu biliyordum Komşularınız söyledi Siz ve bir yaşlı kadın Hava saldırılarında sürekli olarak buraya gelirmişsiniz Evet evet o yaşlı kadın da benim Kaç kişiydiniz burada bir iki üç dört Küçük kız beş annesi altı Altı kişi miydiniz Hayır Annemi götürdüler muhtemelen peder Hastaneye götürdüler Ama ağlamayacağına söz vermiştin evi Gel seninle konuşalım biraz evi Altı kişi değildiniz demek ee, Peki kaç kişiydiniz Yedi kişiydik Yedincisi nerede Bir askerdi dün gece kendini vurdu Nerede şimdi ee, Şurada battaniyenin altında temelim. Neden vurdu kendini Dün öğleden sonra ikinci bir hava saldırısı sırasında... ...akli dengesi bozuldu. Hava saldırısında bir süredir kazmak olduğumuz tünel çökmüştü. Zaten garip bir adamdı. Sıkıntılı, kuruntulu, içine kapanık bir adamdı. Çavuş! Buyurun tevelim. Ceplerini boşaltın şunun. Ceplerini kimse karıştırdı mı? Hayır, hiç dokunmadık. Yalnız gördüğünüz gibi bu battaniyeyi örtük üzerine. Kalbinden vurmuş kendini. Cepleri de boş. Garip. Kimse buradan dışarı çıkmasın. Atlarınızı ve adreslerinizi alacağım. Neden? Polis çağırmamız gerekiyor. Ölünün kim olduğunu bilmiyoruz Üzerinde kimlik yok Hamile kadının adresi var mı Neyse hastaneden öğreniriz ee, Sizin kimlik kartınız lütfen ee, Bir dakika Buyurun Teşekkür ederim Çavuş kimlik kartlarını incele ve adlarını adreslerini bir kağıda geçir Başüstüne Teğmenim bana izin verin de yukarı çıkayım Evimin ne durumda olduğunu görmek istiyorum Sığınağın üstündeki evse yıkılmış İh, Tamamen mi Aşağı yukarı Gel evi biraz hava alalım seninle Çocuk kötü durumda Evet biraz hava alsa iyi olur Benim kafam şu askere takıldı Üzerinde kimlik kartı ya da herhangi bir kağıt bulunmaması garip Gel evi Durun buradan dışarı çıkamazsınız Küçük kızın durumu çok kötü Deminden beri ağlıyor Şurada biraz hava aldıracağım Tamam, buyurun. Ne kadar kapalı kaldınız içeride? İki günden fazla. Epi kalmışsınız. Evet. <gülüyor> Ağlama artık evi. Annesi doğuma gitti de. Hadi artık içeri girelim. Biraz daha hava alalım. Düşündüm içeri girelim. Lütfen evi biraz daha kalalım burada. Bir yolunu bulup kaçacağım. Ama üşüdüm diyorum. Hadi içeri girelim. Hani iyi bir abi olacak. Teğmen'i neden yerine götürmüyorsun <gülüyor> Rica ederim anlasana Hadi yürü içeri girelim Peki Bir iki basamak sonra Sağda küçük bir delik var Geçidi açarlarken çökmüş galiba Yandaki evin avlusuna açılıyor Oradan kaçabilirsin Aşağıdaki teğmen bizi görmez mi Görmez gel bak burası Aa, Evet harika Sana ne kadar teşekkür etsem azdır evi Hadi çabuk ol. Hoşçakal çaka. Güle güle. Süzanne abla, beni anneanneme ne zaman götüreceksin? Buradan çıkmamıza izin verildiğinde gideceğiz eve. Ama ben sıkıldım buradan. Haklısın. Haklısın tatlım ama biraz daha sık dişini. Robert nerede Kaçtı. Senin adın neydi küçük? Eddie Wagner. Seninle birlikte yukarı hava almaya çıkan adam nerede? Yukarıda nöbetçiyle konuşuyor. Gel bakalım otur şuraya Söyle bakalım Buradan kurtulduğun için sevinçli misin Evet hem de çok Ama annemi merak ediyorum Merak edecek bir şey yok Annen sana bir kardeş armağan edecek Söyle bakalım cici kız Son gece çok korktun mu Evet çok korktum Silah sesini duyup da askerin şu köşede ölmüş olarak yattığını göründüm Ölmüş olduğunu nereden anladın ee, ee, Şey, Nefes almıyordu Tabancası elinde miydi Evet elindeydi e, ondan öldürdü kendini. Kendini öldürdüğünü nereden biliyorsun? E, e, tabanca elinde olduğuna göre... Onunla hiç konuşmuş muydun? E, ölüyle mi? Ölmeden önce demek istiyorum. Pek konuşmadım. Zaten kimseyle konuşmuyordu. Sürekli olarak bir köşede oturup düşünüyordu. Teğmenim, girin sizinle görüşmek istiyorum. İyi günler Teğmenim. Geçidi tahmin edilen zamandan önce açmışsınız. Bravo. Beni hatırladınız mı? Walter Schroeder için gelmiştim. Hı hı, evet evet hatırladım. Nerede acaba? Gitti mi yoksa? Bu ne? Olamaz, olamaz. Ne oldu? Walter Schroeder ölmüş. Anlamadım. Evet bu Walter Schroeder. Yani aradığınız kimyager bu mu? Evet ta kendisi. Emin misiniz? Nasıl emin olun? On yıl onunla aynı laboratuvarda çalıştım. Schroeder, Walter Schroeder. Peki ama üzerinde neden üniforma var? Ben gelene kadar kimse burayı terk etmesin. Burada bekleyen adam nerede? Aşağı indi Allah kahretsin Arkanıza bakmadan kapıyı açın ve içeri girin Ne istiyorsunuz? Kimsiniz? Kim olduğumu size daha önce söylemiştim Walter Schroeder. Peki neden kaçtınız sığınaktan? Kimse dışarı çıkmayacak demiştim Önemli bir işim vardı Adınızı söyleyin Walter Schröder dedim ya Kimliğiniz? Sığınakta çavuşa göstermiştim Ben de görmek istiyorum Buyurun Gerçek kimliğinizi öğrenmek istiyorum Gerçek kimliğim Walter Schröder Walter Schröder öldü Sigara içer misiniz? Hayır Walter Schröder'i siz öldürdünüz değil mi? Evet Neden? Neden? Nedenini söylemek istemiyorum Asker kaçağı mısınız Evet. Neden kaçtınız Bunun da nedenini söylemek istemiyorum Ne zaman kaçtınız Birkaç gün önce Silahınız var mı Yok üzerime arayabilirsiniz Beni tek başınıza mı izlediniz Evet Peki buraya geldiğimi nasıl anladınız Kaçaklar kalabalık arasında güvenlik içinde hissederler kendilerini Kalabalık caddeyi seçeceğinizi sezdim Yanılmamışım Evet Sizi arayacaklar Araycaklar mı? Kim arayacak? Beni yakaladınız ya. Sizi yakaladım ama tutuklamadım. Garip. Yalnız öğrenmek istediğim bir şey var. Walter Schroeder'i onun kılığına bürünmek için mi öldürdünüz? Hayır. Onu öldürmeseydim sığınakta kapalı kalmış olan altı kişi birden ölecekti. Hadi gidelim. Hayır. Ben yalnız gideceğim. Hayatımı bağışlamak niyetinde misiniz? İnancımı kaybettiğim için götürmeyeceğim sizi Savaş bitiyor Ama benim için bitti bile Bu durumda sizi götürüp ilgili makama teslim etmek cinayet sayılır Ama sırtınızda hala üniforma var Biliyorum Ama gene de savaş en geç bir iki haftaya kadar bitecek Kesin bir yenilgiye uğradık Şimdi ülkemizi bin türlü dert bekliyor Benim gibi sizin gibi gençlere çok iş düşecek Oysa sizi götürüp teslim edersem Ülke ileride kendisi için gerekli olan bir genci yitirmiş olacak. Savaş sonrasının dertlerini el birliğiyle gidermemiz gerek Sizi çok iyi anlıyorum Gitmem gerekiyor Hoşçakalın Teşekkür ederim Güle güle